Bismillah rahim Inna alhamdu lillahi nehmaduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'kfiruhu. Ve na'udhu billahi min şeruru an yunfusina ve min seyyahetina amalina. Men yehdihi lillahu fela mudullelahu, vemen yuddelu fela hadiyelahu. Ve išhedu un la ilaha illallahu vahduhu, la šerika lah. Ve išhedu unna muhammedan abduhu, ve rasuluhu. Ya ayuhal amanu tequnullaha qa tughatih. la illa wa entum muslimun.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 Vemen yuti'in laha ve rasuluhu fakat faza felzan azima emma ba'an fe estakha lha dithi kitabullah ve bid'atin dalale ve değerli kardeşlerim bu hafta Siyer sohbetimizde 43. bölüm ve 91. dersi görüyoruz. Konumuz Uhud Savaşı'ndan sonra cereyan eden hadiseler. Rıci hadisesi ve Bi'ru ma'mune hadisesi. Evet. İslam tarihinde meşhur aleyhissalatü vesselamın siyerinde meşhur olan iki tane önemli hadise var. Öncelikle Bunlara geçmeden bazı şeylerden bahsedeceğiz. Sonra bu hadiselerden bahsedeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'ndan sonra Hamra'l-Esved adında bir gazbe gerçekleşiyor. Yani aleyhissalatu vesselam yanında 600 kişiyle birlikte hemen Uhud'un akabinde müşrikleri peşine düşüyorlar. Onlara korku vermek amacıyla ve Hamra'l-Eseb -Es denen bölgeye geliyorlar ve orada üç gün kalıyorlar arkadaşlar Üç gün boyunca kalıyorlar. Karargahı kuruyorlar. Hatta ateş yakıyorlar orada. Çünkü Ebu Sufyan geri dönüp Müslümanların huya kökünü kazımak istiyor. Ancak Aleyhissalatü Vesselam'ın bu şekildeki bir manevrası, hareketi ve üç gün boyunca Hamra'l-Esved'de konaklamaları, ateş yakmaları özellikle Kureyş'i bekliyorlar. ya yani. Bundan Kureyşler ve onların başındaki komutan Ebu Sufyan ürküyor, korkuyor. Ee, yeni bir tehlikeye girmekten ve hezimete uğramaktan korkuyorlar. Alçalmış, zelil olmuş bir vaziyette ve işin iç yüzünde yenilmiş olarak, yani, hezimete uğramış olarak Mekke'ye geri dönüyorlar. Müslüman askerler ise Hamra'yı Esved'den Medine'ye kahraman ve yiğitler mesabesinde onların böyle girişi gibi yiğitlerin, kahramanların e, girişiyle Medine'ye giriyorlar. Ve nihayetinde bu meydan okumayı müşriklerle olan bu karşı çıkışı kazanmış oluyorlar. Ve eski konumlarını elde ediyorlar. Medine'ye de başları dik, gönülleri hoş bir vaziyette giriyorlar. Yalnız savaşın yani Uhud savaşının etkileri geriye bıraktığı e, olumsuz etkiler devam ediyor. Araplardan, Bedevilerden yani Medine'nin etrafını devamlı vuran, saldıran, bu hırsız yol kesen eşkıyalar durmuyorlar. Çünkü bunların e, ticari maslahatları, Kureyş'le olan ticari e, kazançları ağır bir darbe alıyor. Bu, bu olayın neticesinde. Onun için bunlar durmadan saldırılara yol kesmeye devam ediyorlar. Aleyhisselatü ve Selam'ın bu manevrası yani <gülüyor> Hamra'l-Esved ve e, onunla birlikte gelişen olaylar yaptığı bu askeri manevra neticesinde hem Medine'deki münafıkların hem de Yahudilerin kalbine tekrar bir korku düşüyor. Aynı zamanda bu Medine'nin etrafındaki hırsızlar, yol kesenler, eşkıyalar, bunlara da tekrar bir e, endişe hasıl oluyor. Onların da kalplerine bir korku düşüyor. Bu olayların neticesinde tekrar e, müşrikler tarafından bir hareketlenme meydana geliyor. Aleyhissalatü vesselama ve Münnler'e karşı ilk defa bu işe kalkışan Ben-u Esed yani es Esed oğullarından e, bir grup bu işe kalkışıyor ve Medine'nin e, Medine'ye daha doğrusu bunların haberleri gelmeye başlıyor yani bu grubun hareketlendiği Ondan sonra e, müminlere karşı bir şeyler yapacağı haberleri Medine'ye gelince aleyhissalatü vesselam bunların peşine adam gündemiyor. Müslümanlar tabi bu vahim durumu e, sezdikleri için yani meydana gelecek sıkıntılı e, ağır bir neticenin olmaması için hemen harekete geçiyor geçiyorlar ve Ali es Ebu Seleme komutasında yaklaşık 125 kişiyi bu müminlere karşı hareketlenen onlara saldırmak üzere hazırlık yapan gruba gönderiyor. Muhacirlerden ve Ensar'dan oluşan 125 kişilik bir grubu. Bu hadiseyi İbn Sa'd et Tabakat adlı kitabında rivayet ediyor. bu müşriklerin başında da taliha el-üseydi el-esedi denen bir adam ve onların tabileri o adama tabi olan o gruba tabi olan kimseler var ee, Abu Seleme beraberindeki 125 kişiyle birlikte ansızın onların üzerine gelince bunlar dağılıyor yani tabiri caizse çil yavrusu gibi bu dağ yollarına patika yollara düzlüklere vadilere kaçıyor ve ne kadar ellerinde e, binit varsa develerden, böyle hayvanlardan hepsini bırakıyorlar. Terk edip kaçıyorlar. Müslümanlar da onlar alıp, sürüp bedineye götürüyorlar. Bu hicretin e, dördüncü, dördüncü yılında, Muharrem ayında gerçekleşen bir hadise. Ebu evet. Seleme'de e, bu aldığı şeylerle birlikte, ganimetlerle birlikte Medine'ye dönüyor. Ama Ebu Selem'i aynı zamanda Uhud'da yara almış bir sahal. Hatta o yarası ölünceye kadar onunla birlikte gidiyor. Yani yaralı olduğu halde bu müşriklerin peşine düşüyorlar. Bunu da İbni Kayyum Rahmetullahi Aleyh e, <gülüyor> Zadul Mad adli eserinde e, zikrediyor. Yine bu Muharrem ayında hicri dördüncü yılda kardeşlerim Medine'ye bir haber geliyor. Halid İbni Sufyan El Huzeli denen bir adam. Müşriklerden. Bu adam ordu topluyor Müslümanlara karşı. Tekrar hareketlenmeye başlıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da onları, o adama Abdullah İbni Uneyis denen sahabeyi gönderiyor. Onu öldürmesi için. Bu olayı Ahmet İbni Hanbel müsledinde şöyle rivayet eder. Bu rivayet e, hasen derecesindedir diyor. İbni Hacer de öyle söylüyor. Ancak bu rivayette biraz zayıflık söz konusudur. E, araştırdığım kadarıyla edindiğim bilgiye göre yine de bazı alimler buna e, hasen derecesinde diyorlar. Konuya açıklık getirmesi açısından ve burada e, zikredildiği yönüyle ben size bahsedeyim biraz. Ahmet ibn-i Hanbel'de rivayet ediyor bu. Ee, bu sahabenin bu sahabenin oğlu anlatıyor. Diyor ki <gülüyor> Abdullah ibn-i Üne Üneyiz adına yani bu sahabe bahsediyor. Beni diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam çağırdı. Dedi ki Halid ibn-i Süfyan El-Huzeli denen adamın Bana karşı savaşmak için adam topladığı haberi geldi bana diyor, Mekke'den diyor. Mekke tarafından. Onu git ve öldür diyor. Yani su-kast işi yap diyor. Böyle bir emir veriyor. Diyor ki, bu sahabi, Abdullah ibni Uneyt, ey Allah'ın Resulü, onun özelliklerini bana bahseder misin? Yani onu tanıyabilmek için onun özelliklerini söyle diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da sen onunla karşılaştığın zaman onu bir titreme hali alacak. Bir sarsıntı hali olacak diyor. Neyse bu sahabe geliyor. Tabi kılıcının falan kuşanıyor. Ee, Urane denen bir mevkiye geliyor. Bu da <gülüyor> ee, Mekke ye yakın bir yer ve beraberinde de böyle yolculuk etmek üzere olan bazı kadınlar var. Bu öldüreceği adamın yanında yani. Vakit de ikindi vakti. İşte Şeyh Albani rahmetullah aleyh buraya itiraz ediyor zaten. E, <gülüyor> vakit ikindi vakti. Onu diyor gördüğüm zaman aleyhissalâtu vesselâm'ın bana bahsettiği şekilde böyle bir titremez sallanta halinde gördüm diyor. Tam diyor bana aleyhissalâtu vesselâm'ın anlattığı şekilde o adamı gördüm buldum diyor. Sonra diyor, onunla benim aramdaki bir mücadeleden dolayı ikindi namazını kaçırmaktan korktum. Ee, ona doğru yürürken ima ile namazı, rukuyu, secdeyi yapıyordum diyor. Bu şekilde namazımı eda ettim diyor. Nihayet onun yanına vardığım zaman ona o bana dedi ki, sen kimsin? Dedi diyor. Ben de bir adam duydum. İşte adam topluyormuş savaş için. Onun için geldim diyor. Böyle söylüyorsun abi. O da diyor ki ben oym işte diyor. O adam toplayan savaş için e, çağrıda bulunan adam benim diyor. Sonra diyor ki bu e, Abdullah ibn Üneyz bir miktar daha bir müddet daha onunla beraber yürüdüm diyor. Sonra onun üzerine saldırdım öldürdüm diyor. Evet. Öldürünce o Adamın etrafındaki kadınlar da hemen e, adama kapaklanıyorlar. Yani onun için ağlıyorlar. Bu arada sahabi Abdullah İbni Üneyiz radıyallahu anh aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor. Aleyhissalâtu vesselâm onu görünce mutluluk yüzü diyor. Yani sevinç yüzü bu yüz, geliş gelen yüz sevinç yüzü deyince e, sahabe de diyor ki Abdullah İbni Üneyiz, ey Allah'ın ben o adamı öldürdüm diyor. Yani söylediğin adamı öldürdüm diyor. Doğrusu dedin diyor Aleyhisselatü Vesselam. öldürmüşsündür. Sonra <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, evine giriyor. Ee, evinden çıkınca bir tane asa, sopa veriyor. Abdullah İbni Uney's denen bu sahabeye, suikat işini gerçekleştiren sahabeye. Diyor ki bunu e, yanında tut. Muhafaza et diyor. Sonra da Uney's <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından çıkıyor. Sahabiler, arkadaşları diyorlar ki, ey Uleyhisselam yani bu nedir? Ey Abdullah bu ne, nedir? Diyorlar. O da bunu bana aleyhissalatü vesselam verdi. Bunu tutup muhafaza etmemi, yani bu asahi, yani sahip olmamı söyledi diyor. Peki sormadın mı? Neden verdi bunu sana diyor. Sormadım diyor. Sor bakalım diyor. Tekrar Sahabe Abdullah ibn Uneyz aleyhissalatü vesselam yanına var. Bunu sen bana ne için ver, vermiştin ey Allah'ın Resulü deyince diyor ki seninle benim aramda bir kıyamette alamet olsun diye verdim. Bir işaret olsun diye verdim diyor. Ve insanların ne kadar da azı. Şimdi asa sopa kendisine tutunulan, dayanılan bir e, şeydir değil mi? Yani bir alet neyse işte. İnsanların ne kadar da azı diyor, dayanırlar, tutunurlar. Yani salih amellere dayanan, tutunan, e, onlara e, böyle tutulup hareket eden ne kadar azdır diyor. Ve <gülüyor> Abdullah ebni Uneyiz bu asayı, bu sopayı kılıcıyla birlikte hiçbir zaman yanda ayır, ayırmıyor. Hatta vefat ettiği zaman diyor ki bunu benim yanımdan kefenimle birlikte koyun diyor. O şekilde de defnedim. Eğer hadis sahihse, yani Hasan derecesinde ise, burada bazı alimler Hasan derecesinde demişler. Evet, böyle bir olay gerçekleşiyor kardeşlerim. Ee, yalnız, işte bu sahabe, bu adamı öldürünce, bu e, Halid İbn-i Sufyan'ı öldürünce, huzeyli kabilesi intikam için hareketleniyor. Çünkü kendi adamlarından birisi öldürülmüş oluyor. Hemen intikam için harekete geçiriyorlar. Ve hileye, tuzağa aldatmaya başvuruyorlar. yani Ne olursa kullanacaklar onu. Sefer ayındalar. Hicretin dördüncü yılı ve Sefer ayında Adel ve Karra kabilelerinden bunlar aynı zamanda Mudar Asıl Mudar diye bir kabile var. O kabilenin mahallelerinden gelen birer aşiret veya kabile de diyebiliriz. iki grup Medine'ye geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Ve onlara İslam'dan, Aleyhisselatü Vesselam'a İslam olmaktan, Müslüman olmaktan falan bahsediyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan bir grubun kendilerine gönderilmesini ve o gelen insanların, yani sahabelerden gelecek insanların, kendilerine dini öğretmelerini talep ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da on kişilik bir grup gönderiyor. Başlarında da Asım İbni Tabit El-Aklah adında bir sahabeyi görevli olarak, emir olarak tayin ediyor. Bunu Buhari sahihinde şöyle naklediyor bize. Ebu Hureyre'den geliyor rivayet. Ali sallallahu aleyhi ve 10 kişilik bir gözcü, keşifçi grup gönderiyor. Onların başına da Asb bin sabit el-Ensariyi. Bu adam Asb bin Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu'nun anadan dedesi. Yani Ömer radıyallahu anhu'nun Asım adında bir oğlu var. O çocuğun ana tarafından dedesi oluyor bu Asım bin sabit ana tarafından dedesi bunu görenler. Ama çok, çok çok faziletli bir sahabe yani. Çok değerli. Yani Ali Sina diyorsan tayin ettiyse ya boşuna değil. Nihayet e, bunlar bu 10 kişilik grup kardeşlerim Usman ile e, Mekke arasındaki el el denilen bir bölgeye geliyorlar. <gülüyor> Huzeyl E, kabilesinden Benu Lehyan denilen bir e, grup, bir aşiret bunların haberinden bunlara yani bu Al-Islam'ın gönderdiği grubun haberi kendilerine ulaşınca, bahsedilince hemen üzerlerine, bu gelen on kişinin üzerine gitmek için e, oksijinal ile birlikte, atıcılarla birlikte yürüyorlar ve peşlerine düşüyorlar. O 10 kişilik grubun e, yemek giyip de e, terk ettikleri, konakladıkları yerde hurmalar bulunca diyorlar ki bu, bu hurmalar Yesrib'in hurmaları. Yani Medine'den gelen hurmalar. Yani aradığımız adamlar demek istiyorlar. Yesrib'in hurmaları diyorlar ve nihayetinde o 10 kişilik grubun peşine düşüyorlar. Sonra <gülüyor> tabi Nihayetinde e, onlarla karşılaşınca grubun başındaki, on kişilik grubun başındaki asibinin sabit arkadaşlarıyla birlikte korunacakları bir yere çekiliyor. Herhalde yüksekçe bir yer ki o gelen müşrikle ahd veriyorlar. Diyorlar ki size ahd ediyoruz. Söz veriyoruz yani yemin ediyoruz. İnin bulunduğunuz yerden. Size hiçbir şekilde Dokunmayacağız. Yani sizi öldürmeyeceğiz diyor. Asım Sabit diyor ki arkadaşlarına Vallahi diyor ben müşriklerin ahdine, zimmetine güvenmem. Onlara e, ahdine sığınarak inmeyeceğim diyor. Arkadaşlarına. Kafirin bir ahdine karşı ben bulunduğum yerden aşağı inmem diyor. Ve diyor ki Allah'ım bizim haberimizi Nebin sallallahu aleyhi ve selleme haber ver diyor. Dua ediyor yani. Sonra başlıyor e, mücadele. Bu müşrik grup Ebu e, Lühyan oğulları, yani Lühyan'ın oğulları Ebu Lühyan, Benül Lühyan daha doğrusu, bunlar oklarını atıyorlar. Asim İbni Sabit ve beraberinde altı kişi, toplam 7 kişi ölüyor. Şehit oluyorlar orada. Geriye üç kişi kalıyor. Bu üç kişi de müşriklerin e, bu adamların verdiği ahde karşılık aşağıya iniyorlar. Teslim oluyorlar yani. Onların içerisinde Hubeyb denen bir sahabi var. Diğeri de e, Zeyd ibni Detinna diye bir sahabi. Bir de üçüncüleri var. Onun adı burada zikredilmemiş. Nihayetinde bu müşrikler bu üç kişiyi ele geçiriyorlar. Onların böyle kirişlerini, yaylarını okuları, e, üzerlerinde yayları, ipleri yani sokup onlarla e, bu üç kişiyi bağlıyorlar. O üçüncüleri olan, sahabelerden üçüncü kişi diyor ki bu ilk aldatma diyor. Yani ilk defa siz yemininize, ahdinize bak. Ne yapmadınız? Vefa göstermediniz. Bu birincisi diyor ve ben diyor kesinlikle bu arkadaşlarımdan, yani bu öldürdüğünüz şehitlerden ayrılmayacağım. Diretiyor gitmemek için. Onlar bağlayıp Mekke'ye götürmek istiyorlar. Bu üçüncüleri olan sahabe, onun biraz sonra ismi zikredilecek, ben diyor gitmeyeceğim diyor. Sürüklüyorlar. Ondan sonra çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Israr edince onu orada öldürüyorlar. O da şehit oluyor orada. Geriye kaldı iki kişi. Hubeyb, ve Zeyd-i Bunları götürüyorlar, e, satıyorlar. Ben-i Haris-i i̇bn Amr ebn nefel Nevfel Ebn-i Hubeyb'i satın alıyor. Çünkü Hubeyb e, Haris-i i̇bn Amr'ı Bedir günü, yani Bedir savaşında öldürmüştü. Onun için bunlar satın oluyorlar. Hubeyb'i. Hubeyb onların yanında bu E, aşiretin yanında bir müddet e, bazı ifadelere göre haramaylar çıkıncaya kadar esir olarak kalıyor. Sonra e, haramaylar çıkınca onu öldürüyorlar. Bu esirliği esnasında Harise oğullarından kendisini esir eden gruptan bir kadından ödünç olarak bir ustura istiyor. Öldürülmeden hemen önce. O usturayı alıyor ve tıraş alıyor. Yani affedersiniz ötek tıraşı, koltuk altı tıraşı gibi benzeri şeylerle temizlik yapıyor yani. Allahu akbar. Temizliğini yapıyor. Bu arada usturayı kendisine veren kadın haberi yokken oğlu Hubeyb'in yanına gidiyor. Hatta kucağına oturmuş böyle. Hubeyb onunla ilgileniyor, seviyor falan. Kadın birden hareketleniyor, korkuyor. Usturayla çocuğu öldüreceğini zannediyor. Hubeyb diyor ki beni bu çocuğu öldüreceğimi zannettin değil mi diyor. Ben böyle bir şey yapacak adam değilim diyor. Allah'a Kadın diyor ki vallahi diyor ben diyor Hubeyb'den daha hayırlı daha iyi bir esir görmedim diyor. Ona diyor mevsimi olmadığı halde mevsimi değilken Mekke'de mevsimi değilken üzüm salkınları yerken buldum diyor. Gördüm diyor Allah'a Bu da onun keramet işte. Sonra <gülüyor> bu diyor Allah Azze Allahu Celle'nin Allah Teala'nın ona bir ikramı rızkıdır diyor. Nihayetinde haram mevkiinden yani e, o Mekke'deki haram sınırlarından Hubeyb'i çıkartıyorlar. Hil bölgesinde helal olan yerde Hubeyb'i öldürüyorlar. Hubeyb Hubeyb öldürilmeli önce diyor ki, beni bırakın bir iki rekat namaz kılayım diyor. Bırakın da bir iki rekat namaz kılayım diyor. Namazını bitirince diyor ki, eğer diyor sizin korkudan namazını uzattı demeniz olmasaydı diyor, böyle korkudan dolayı uzattığımı zannetmeseniz ben bu na namazı uzatırdım iyice diyor. Allah'u okuver. Namazını kılıyor. <gülüyor> Ondan sonra onların aleyhine beddua ediyor. Diyor ki Allah'ım bunları tek tek say. Bunları darmadağın et. Ve onlardan hiç kimse geriye bırakma diyor. Sonra da şu şiirleri söylüyor. Müslüman ala eyy cenbin kane lillahi mesra'i Ben Müslüman olarak öldürüldükten sonra nerede öldürülsem buna hiç önem vermem. Nerede öldürülsen, nerede düsten yere buna hiç önem verme. Ve zalike fi zatil ilahi ve iyye şey yebarık ala ilsalin şilbun mumazzain. Ve bu ölüm diyor. İlah olan Allah azze ve celle ne Eğer o dilerse param parça olmuş, parçalanmış cesetlere bereket verir yani bir araya getirir diyor. la ilahe illallah. Sonra onu Ebu Sırat'a e, denen Ukbe bin Haris adında bir adam öldürüyor. Yani şehit ediyor. Nihayetinde Hubeyb bir e, çığır açmış oluyor. Yani hapsedilmiş, hapse esir, esir edilmiş bir kimse öldürüleceği zaman iki rekat namaz kılması onun sünneti olarak bize geliyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam döneminde oluyor. Alimler diyor ki aleyhissalatü vesselam döneminde olduğu için o yapmış oluyor? Onaylamış oluyor. Onun sünneti olarak bize geliyor. Evet. İnsanlar, Kureyş'in müşrikler, Asım ebni sabit öldürülüyor yani. O öldürülünce onun öldürüldüğünü iyice anlamak ve ondan vücudundan bir parça almak üzere bazı kimseleri Kureyşli müşriklerden bazı kimseleri Asım'a gönderildi. Çünkü Asım ebni sabit Hureyş'in ileri gelirlerinden e, Ukbe bin Muayit'i öldürüyor. Onun için ondan bir parça almak istiyorlar. Ölüsünden de olsa bir parçayı alıp emin olmak istiyorlar. Tabiri caizse. Ama Allah Azze ve Celle ona da bir keramet veriyor. Onun kerameti de ne? Arılar. Ebni İshak bunu şöyle anlatıyor bize. Asım öldürüldüğü zaman Hüzeyl kabiresi onun başını alıp götürmek istiyor. Ne biliyor musunuz? Sülafe Binti Sa'd adında bir kadın var. Bu kadının iki çocuğu Uhud'da öldürülüyor. Ve bu kadın diyor Yani adakta bulunuyor. Allah'a emin ediyor. Adakta bulunuyor. Diyor ki eğer Asım'ı başını elde edebilirsem onun kafa tasıyla içki içeceğim diyor. Subhanallah. Böyle bir yeni yemini var kadın Onun için e, o müşrikler yani Huzeyir kabilesi Asım'ın başına alıp bu kadına satmak istiyorlar. Kadının adağı var ya ama Allah Azze ve Celle e, bal arılarını veyahut da yabani arıları böyle bir gölge, bulut halinde onun üzerine Asım'ın üzerine gönderiyor. Ve onlar ona dokunamıyorlar. Hatta diyorlar ki bırakın yani sabaha kadar kalsın arılar çekildiği zaman alırız diyorlar. Arılar yine çekilmiyor. Ömer İbnül Hattab'a bu haber ulaştığı zaman diyor ki Asım diyor sağken özet olarak veriyorum sağken hiçbir müşriye dokunmama üzere Allah'a ahdetmişti. Hiçbir müşriye sağken, yaşarken dokunmadı. Allah da onu ölümünden sonra hiçbir necis, pis olan müşriye onun bedenine dokundurmadı diyor. La ilahe illallah. Allah azze Celle, bu yiğitleri hem hayatlarında hem de ölümlerinde böyle korumuş. Allah onlardan razı olsun. Amin. <gülüyor> bu üç kişide 10 kişiydi Üçü esir alınıyor. Birisi hani Mekke'ye gitmeden öldürülüyor ya. İkisi de işte o birisi Hubeyn. Diğerini de söyleyeceğim şimdi. O üçüncü, üçüncüleri Mekke'ye gitmeden öldürülen adamın adı ise Abdullah bin Tarık. Evet. O diyor ya, ey müşrikler bu sizin ilk yaptığınız hiyanettir. Ben diyor bu şehitlerle birlikte kalacağım diyor ve gitmiyor, direniyor. Nihayetinde müşrikler onu orada Öldürüyorlar. Şehit diyorlar Bu adam e, direnirken birden e, fırsatını buluyor. Bağlarını kopartıyor. Hemen e, arka taraflarına geçiyor. Kılıcına davrandığı zaman e, oradaki adamlar, müşrikler üzerine yürüyorlar ve taşlarla adamı orada şehit ediyorlar. Allah ondan razı olsun. E, üç kişinin diğeri olan Zeyd ibn-i gelince radıyallahu an bunu da Safvan bin Ümeyye alıyor. Ümeyye bin Halep'in oğlu. O da Bedir'de gebertilenlerden bir tanesi. Babasına karşılık bunu, bu eseri alıyor, satın alıyor ve Nistas adında bir kölesi var. Onun eline teslim ediyor öldürmesi için Nistas'a. Tenim denen bölgeye orası da hil bölgesidir. Mekke'nin e, dışında e, Ayşe validemizin oradan e, umre için e, tehlil yaptı. Umre için e, niyetlendiği ya tenim. Oraya çıkartıyorlar. <gülüyor> Kureyş'ten bir topluluk bir grup toplanıyor bu e, sahabenin başına. Zeyd ebni Düsünmeni. İçlerinde Ebu Sufyan da var. Ebu Süfyan diyor ki Allah aşkına diyor. Ey Zeyd Allah aşkına söyle. Şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı ve onun boynunu vursaydık. Sen de ehlinin yanında olsaydın, ailenin içerisinde olsaydın ister miydin? Diyor. Subhanallah. Verdiği cevabı bak. Onlar böyle fedakad işte. Onlar her şeylerini feda atmışlardı. Vallahi diyor Muhammed Muhammed bulunduğu yerde kendisine bir diken batsa, rahatsız edici bir diken batsa, ben bunu istemem. Ben buna razı olmam diyor. Bırakın yani benim yerimde olmayı, bulunduğu yerde ayağına bir diken batsa buna bile razı olmam. Ebu Süfyan diyor ki, ben diyor, ben, Muhammed'in ashabının, Muhammed'e olan sevgisinde başka hiçbir kimsede görmedim. Ve onu o Nistastan'ın adam eee <gülüyor> Sofya'nın eee hizmetinin e, şeyisi, <gülüyor> kölesi şehit ediyor. Allah şahadetini kabul etsin. Diyor. Evet. İşte bu hadiseye kardeşlerim rici hadisesi deniliyor. Çünkü Rıci adındaki bir suyun başında meydana geldiği için bu Asım bin Tabit e, ve beraberindeki dokuz kişi toplam 10 kişinin başına gelen hadise Rıci denilen bir bölgede meydana geldiği için Rıci hadisesi deniliyor. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı İslam'ı tebliğ etmekten bunlar ne için gelmişlerdi? Tebliğ için hani o kabileler Huzeyl kabilesinden iki grup e, çağırmışlardı ya İslam'ı anlatsınlar, ins insanları irşad etsinler diye. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı irşattan, İslam'ı tebliğ etmekten geri dönmüyor. Çünkü onları Allah Azze ve Celle onun için seçti. Ebni Mesud, Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'ın dediği gibi Allah Azze ve Celle kullarının kalbine baktı ve onların içerisinden en iyi olanlarını şeysine e, aleyhissalâtu vesselâm'a peygamberine ashab olarak seçti diyor. Sahibi rivayette. Abdullah İbni Mesud'un sözü bu. Çünkü onlar bunun için seçilmişler. Geri durmuyorlar. Her şeye rağmen her şeye rağmen tebliğe devam ediyorlar. Bu arada, bu günlerde yine acı bir olay gerçekleşiyor. Çok üzücü bir e, hadise daha gerçekleşiyor. Yine mesele tebliğ, irşad meselesi. Allah için davet meselesi yani. Safer ayındalar. Hicretin yine dördüncü senesi. Takriben Uhud'dan şöyle dört ay falan e, sonra gerçekleşiyor bunlar. Bu hadiseler. Ebu Bera denen bir adam geliyor. Amir İbni Ma Malik adamın ismi. Ve Mulaib İbni Esinne diye e, meşhur o, olarak bilinen bir adam. Evet. Mulaib İbni Esinne diye de buna e, isim vermişler. Aleyhissalatü Vesselam'a geliyor. Gelince Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam ona İslam'ı aciz ediyor. Tebliğ ediyor yani. Adam Müslüman olmaktan imtina ediyor. Ama fazla da uzakta durmuyor. Diyor ki ey Muhammed adamlarını göndersen ashabından biraz şöyle bir, birkaç kişi göndersen de Bizim diyor Mecid ahalisine Mekke'nin yakınlarında bir bölge kendi bulunduğu yerin ahalisini kastederek kabilesini aşiretini neyse artık oraya göndersen de diyor davetçilerini onlar diyor senin davetini İslam'a olan çağrını yapsalar belki onlar kabul ederler diyor. Onlar size icabet ederler yani İslam'ı kabul ederler diyor. Aleyhissalatü Vesselam'da bundan aslında imtina ediyor. Ve diyor ki, ben Necid ahalisinin onlara bir zarar vermesinden korkuyorum. Deyince, bu adam yani Ebu verra Amir İbni Malik ben diyor onlara karşı, senin gönderdiğin adamlara karşı yardımcıyım. Onları korurum diyor. Ne ayetinde Aleyhissalatü Vesselam bir grubu gönderiyor. İbn e, evet. Bu e, hadiseyi İbn Hişam ve diğerlerinin rivayetine göre bazı e, rivayetlerde 40 bazında da 70 geçer ama Sahih Buhari'de gelen rakam 70'tir. Dolayısıyla buna itibar etmek doğru olan 70 kişilik bir grubu el Münzir İbn Amr'ı da başlarına bu da yine çok değerli bir saha komutan olarak emir olarak tayin ediyor. Bunu gönderiyor. El-Mundur ibn Amr ölüme koşmakla meşhur olmuş bir sahabi. Böyle biliniyor. Ölüme atılmak, hızlıca ölüme gitmekle e, tanınan, böyle isimlendirilen bir sahabi. Evet, buradaki rivayette 40 kişi diyor. Buharini rivayetinde 70 e, İtibar edilen allah Alem 70 Müslümanların, bu sahabenin önderliğinde, Müslümanların iyilerinden, hayırlı kimselerinden Birçok kimse çıkıyor bu davet ve irşad işine. Haris İbni Sam, Haram İbni Milhen, Urve Bin Esma, Nafi Bin bu Budel, Amr Bin Fuheyre gibi çok değerli sahabeler. Evet. Müslümanların iyileri, hayırlı kimseleri diye bilinen kimseler. Abid, zayid kimseler yani. Aynı zamanda Kurra Kur'an ne demek? Kur'an hafızı, Kur'an'ı iyi bilen kimseler. Yani davet edecekler ya. Nihayet bir ma'une, ma'une kuyusunun olduğu yere konaklıyorlar kardeşlerim. O bölgede amir e, oğullarının arazisine, mevkisine e, yakın Beniz Süleym kabilesinin taşlığına Ben-i e, kabilesinin taşlığıyla Amr e, oğullarının e, böyle arazına yakın bir yerde bir kuyuymuş. Olarak. Ama burada rivayete göre e, Ben-i Süleym'in böyle taşlık mevkisine biraz daha yakın. İkisinin arasında. Bunlar buraya gelince bu sahabeler yetmiş kişilik grup içlerinden Haram İbni Milhan'ı Aleyhissalatü Vesselam'ın e, haberini yazdığı bilgiyi o kabilenin reisine götürüyor. Haram ebni Milhan. Kabulenin e, reisi bu elçiyi <gülüyor> elçiyi görünce hiç mektubu okumadan hemen onu üzerine saldırıyor ve öldürüyor. Ondan sonra da amir oğullarını amir kabilesini e, gelen bu davetçiler üzerine Kur'an'lar üzerine, bu sahabeler üzerine saldırmak, onları öldürmek üzere de şey yapıyor. E, tahrik ediyor. Teşvik ediyor. Ama onlar diyorlar ki biz Ebu Amr diyorlar. Bizim adımıza anlaşma yaptı, ahd verdi. Biz e, saldırmaya yetiyorlar. Adam, e, bu adam bundan netice alamayınca o öldüren adam o da Amir bin Tufayil zaten. Başka bir Amr yani. E, bu sefer Useyye ve Râl ve Zekrevan adındaki kabileleri ikna ediyor. Bunları öldürelim diyor. Ve onlar da nihayet toplanıyorlar. Ee, sahabelerin etrafını sarıyorlar, iyice kuşatıyorlar. Yükleri ondan sonra ağırlıkları içerisindeyken konakladıkları yerlerde sahabeler kılıçlarına davranınca en son adam kalana kadar öldürüyorlar. Sübhanallah. Hepsi orada şehit oldu. O kuyunun başında. Veya. Sadece bir kimse kalıyor. Kâb İbni Zeyd denen bir adam. Bu da, bu adam da bu sahabide öldürülmüş e, vaziyette can çekişiyor. Müşrikleri öyle bırakıyorlar. Ondan sonra bu, o yaranıların, öldürülenlerin içerisinden ayağa kalkıyor ve Medine'ye gidiyor. Hendek Harbi'nde şehit oluyor bu adam. Oradan kalkıyor, orada şehit oluyor. Sonra bu grubun, bu 70 kişilik grubun iki tane bir öncüsü varmış. Onları gözetleyen, etrafı kollayan, gözetleyen. E, bunların olaydan haberi yok. Demek ki tepelerde veya kırsal bir bölgedeler. Bir kuş görüyorlar uçtuğunu. Karga türünden bir kuş. bak e, Diyorlar ki birbirlerine bu kuşta bir iş var ya yani. Sonra bakıyorlar. Takip edince e, arkadaşların öldürüldüğü o düştüğü yere, yani e, Rümaun'a belgesine geliyorlar, bakıyorlar ki hepsi kılıçtan geçirmiş, kanlar içerisinde. Bu arada o müşriklerin suvari, atlı birliği de onların tepesinde duruyor. Birbirlerine diyorlar ki, yani henüz müşrikler orayı terk etmemişler. E, i̇ki kişi diyorlar ki birbirlerine bunu bu olayı peygambere haber verelim diyorlar. Ensarlı adam diyor ki e, Ensarlı, o iki kişiden ensarlı olan Ben diyor, e, El-Münzir ibn Amr'ın öldürüldüğü yerden yüz çeviremem. Savaşacağım diyor yani. Onlarla savaşacağım. Koskoca bir birliğe karşı e, savaşıyorlar iki kişi. Bu Müslümanların gözcüsü olan iki kişi de saldırıyorlar. E, bu ensarlı kişiyi de orada şehit ediyorlar. Diğerini ise diğerini esir olarak alıyorlar. Esir olarak alınan adam amr esir olarak alınan adam Amr İbni Ümeyye. Amr İbni Ümeyye. Bu da bu saldıran kabilelerden, Mudar kabilesinden olduğu için onların başındaki saldıran Amr İbni Tufeil müşriklerin komutanı bunu serbest bırakıyor. Yani bir köle azat etme neticesinde serbest bırakıyor. Kendi kabilesinden olduğu için öldürmüyor Evet. Sonra bu adam e, serbest bırakılan Amir ve Ümeyye yolda giderken Gargara e, denen bir bölgeye geliyor. Orada iki tane bu kendilerine saldıran Amir kabilesinden Amir kabilesinden iki adamla karşılaşıyor. Ama bu iki adam aleyhissalatü vesselam ahd vermiş. Söz vermiş. Yani kendilerine dokunulmayacak diye. Yalnız bu Amr-ı Ümeyye bunu bilmiyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın verdiği ahdı. Arkadaşlarının başına gelen bu olay neticesinde onlardan intikam almak için bu iki kişiyi öldürmek istiyor. Nihayet beraber e, oturuyorlar. Onlara biraz zaman tanıyor. Uyuyorlar. Uyuyunca o iki kişiyi öldürüyor bu adam. Amr-ı Ümeyye. Sonra geliyor Medine'ye haber veriyor Aleyhissalatü Vesselam'a. Böyle böyle oldu diye. Aleyhissalatü Vesselam'da E, buna üzülüyor. Yani yaptığı işin yanlış olduğunu, onlara ahd verildiğini söylüyor bak. Ya o kadar olaylar geçmiş. Ashab, kurbanlar şehit olmuş. Ona rağmen Ali İsrailoğlu diyor ki onun ben e, diyetini ödeyeceğim diyor. Neden? Ahd edilmiş bir kimse. Müşlüklerden olsa dahi ahitli sözleşmeni anlaşmalı. Allahu ekber. Nihayetinde onların onların diyetini diyetini gönderiyor. Sahiplerine. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki bu iş yani bu iş Ebu Berra'nın işi. Ben diyor bundan endişelenmiştim. Bu işten hoşlanmamıştım diyor ama Ebu Berra biliyorsunuz ısrar edince aleyhissalatü vesselam şey yapıyor. Gönderiyor o 70 kişiyi ve nihayet olan oluyor. Kurnalar orada şehit düşüyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ee, bu Ebu Berra'ya kavminin amir oğullarının yaptığı iş çok ağır geliyor. Çünkü ihanet etmiş oluyorlar. Ahitlerine e, saygı göstermemiş, ahitlerini bozmuş oluyorlar. Evet. Bu öldürülenler içerisinde az önce saydığım çok değerli sah sahabelerden Amir bin Fuheyre denen bir sahabe daha var. Onun hakkında İbni İsa'yı Ee, ve Buhari'de de geliyor işareten diyor ki Amr İbni Tüfeil bu müşriklerin e, başındaki adam lider olan adam diyor ki ben onlardan öldürdüğümüz bir adamı gördüm öldürdüğümde diyor bu diyor gökle yer arasına kaldırılmıştı diyor yukarıya çekilmişti Allahu Ekber ve e, göğün diyor böyle ya, onun aşağısında yarıldığını gördüm. Diyor. Bu da onun bir işte kerameti. Evet. Amir İbni <gülüyor> Fuheyl radıyallahu anh Yine burada kardeşlerim bu e, kurrağları şehit edenlerden bir adam diyor bir adam e, Müslüman oluyor. Benim Müslüman olmama sebep olan beni Müslümanlığa davet eden çağıran şeylerden biri diyor. Ben diyor o gün o 70 kişiden birinin diyor e, omuzlarına diyor şeyi, mızrağı vurdum ön tarafından diyor mızrağın ucu çıktı diyor. Süngünün ucu çıktı diyor. Adam dedi ki diyor kurtuldum dedi diyor. İçimden dedim ki diyor Ya kurtulması? Öldüren benim. Ondan sonra yani nasıl olacak da kurtuldu diye içimden böyle geçirdim diyor. Sonra sordum ki diyor bu neden böyle dedi. Neden kurtuldum diye söyledi. Başardım kurtuldum diye söyledi deyince ona diyorlar ki bu şehadet için ondan sonra işte Müslüman oluyor. Bu adam da Müslüman oluyor. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Ali Sıratu vesselam bu kadar ashabı, bu kadar değerli kimseler. Onda ondan önce Asım İbn Sabit ve Hubeyb <gülüyor> ve diğer o değerli sahabelerin başına gelen şeyleri biliyor muydu? He? Bilmiyordu. Uhud'da kendisinin başına gelen şeyleri biliyor muydu? Bilmiyordu. Gaybi'den bir haberi yok. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَكْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسُوءٍ قُلْ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعَمْ وَلَا دَرَّادِ قُلْ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعَمْ وَلَا دَرَّادِ Araf de ki ben kendi nefsime zarar ve fayda malik değilim وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَكْت Eğer ben gaybi bilseydim hayri çoğaltırdım ve ma messe bana bir kötülük de dokunmaz dedi. Hem kendisine o kadar sıkıntılar isabet ediyor hem de en değerli güzide ashabına böyle şeyler dokunuyor. şehit oluyor. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın bildirmediği bir şey bilmiyor. La ilahe illallah. Hepsi bir imtihan. Hepsi Aleyhissalatü vesselamın örnek alınması. Ashabının örnek alınması için bunlar. Allah bir düzene koymuş, o düzende gidiyor. Biz de o düzenin içerisinde gidiyoruz. Allah'ın ayarladığı bir düzende. Allah Azze ve Celle bu gibi hayırlı insanların içerisinde olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Müslümanların öfkesi, kızgınlığı o kadar şiddetleniyor ki bu gerçekleşen olaylar neticesinde artık bu putperest insanların Mekke ve etrafındaki hatta Medine'deki, yani tüm putperestlerin içlerindeki sakladığı kinleri, nefretleri bir kere daha onlar için açıkça ortaya çıkıyor. Evet. Bunun neticesinde aleyhissalatü vesselam tam bir ay kunut yapıyor. Kunut ne biliyor musun? Dua, dua. Namazlardan sonra nevazil kunutu diye isimlendirilir. Haftaya inşallah onun biraz fıkhına gireriz nevazı-l-kunutu yani Müslümanların başına bir iş gelirse rükudan sonra her namazın her farz namazın son rükusundan sonra eller açılır ve Müslümanların lehine kafirlerinde aleyhine beddua edilir. Bir ay boyunca üzüntüden sabah akşam sürekli namazlardan sonra konut yapıyor. Evet. Buhari'nin rivayetinde geldiği üzere diyor ki, Vesselam, işte bu 70 kişilik rivayet burada geliyor. E, 70 kişiyi göndermiştir diyor. Onlara kurra, yani Kur'an'ı iyi bilen kimseler, hafız kimseler deniliyor. Bu kurraları gönderiyor, yapmaları, <gülüyor> Rı'l ve Zekrevan yani Hüzeyli kabilelerinden e, Rı'l ve Zekrevan adındaki iki <gülüyor> grup e, Bi'r-ü Ma'une tarafında onların üzerlerine geliyor sahabeler diyorlar ki vallahi bizim istediğimiz aleyhissalatü vesselamın bir isteğini yerine getirmektir. Buradan bunun için geldik bunun için gelip geçeceğiz. Diyorlar ama onlar ona rağmen bu 70 kişiyi orada şehit ediyorlar. Evet. Ondan sonra da biz kunu, e, rivayet eden sahabi Enes bin Malik bir ay boyunca kunüt ettik diyor. Yani bu öldürenlerin aleyhine. Evet. Yani beni Süleym'den yaşayan kimseler üzerine aleyhissalatü vesselam lanet okuyor. Hatta Allah Azze ve Celle bu öldürülen 70 kişi hakkında ayet indiriyor. Ayet indiriyor. Ben de iki defa okuduğumda şaşırdım hangi ayettiği hatta zihnimden geçirmeye çalıştım. Bu ayet indiriliyor sonra nesk ediliyor. Yani hük e, şeysi hükmü ve tilaveti ortadan kaldırılıyor. Tıpkı e, recm ayeti gibi. Recm ayeti de ilk önce indiriliyor. Sonra lafzı kaldırılıyor, hükmü baki kalıyor. Tabi bazı e, sözüm onlara ahmak kimseler buna inanmıyorlar ama bu ehl sünnet vel cemaatin alimlerinin ittifak ettiği bir şeydir. <gülüyor> evet Haklarında bu 70 kişi hakkında, bu yetmiş şehit kimse, bu değerli kimseler hakkında e, bir ayet iniyor. Buhari'de rivayet ediliyor hadis. Enes'ten geliyor. Diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'de e, şunu okuyorduk bu sonra diyor kaldırıldı yani nesk edildi. Belli'gu anna kavmena enna gad leqina rabbena feradiyanna vardana. Bu ayet sonra kaldırıldı. Bunlar adına Allah Azze ve Celle haber veriyor. Bizden kavmimize yani bizim eee yakınlarımıza, insanlarımıza bildirin ki biz Rabbimizle karşılaştık, o bizden razı oldu, biz de ondan razı olduk diye. Allahu ekber. Bu 70 kişi hakkında bu ayetin. Sonra da kaldırıldı. Allah ne kadar değer vermiş onlara ya. Bunların vazifesi Allah'ın dinini cahil, katı kalpli Kutperest kavme ulaştırmak için. Yani bu uğurda onlar hiç çekinmeden hayatlarını, kanların, canlarını feda ettiler. Daha nice kurbanlar, nice bedeller ödenecek bu din adına. Allah Azze ve Celle hiç çekinmeden bizim de nesillerimizin de bu din uğrunda bedel vermeyi, kurban vermeyi bizlere nasip etsin. Önce kendi nefsimize. Hada wallahu alem ve sallallahu ala nebina muhammad subhanika Allahumme ve behemdik. Ešhedu an la ilaha illah in te stakvirik ve tub ileyk.